İyi ama hayvanlara tırnak içinde insanca davranmayı zorunlu kılan yasalar yok mu? Evet, güya hayvanlara tırnak içinde insanca davranmamızı zorunlu kılan, onlara tırnak içinde gereksiz yere acı çektiremeyeceğimizi söyleyen yasalarımız var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin her eyaletinde ve federal düzeyde böylesi yasalar yürürlükte, ayrıca dünyanın hemen hemen her ülkesinde tırnak içinde insanca muameleyi şart koşan bazı yasalar mevcut. Aralarındaki kimi nüanslara rağmen bu yasaların ortak bir özelliği var. İşe yaramıyorlar. Birincisi bu yasalar gereksiz kullanımları yasaklamıyor. Güya yasakladıkları bir şey var, o da hayvanların belli bir amaca yönelik kullanımı esnasında gerçekleşebilecek gereksiz muamele. Hayvan ve hayvansal ürün yemenin insan sağlığı için gerekli olmadığını gördük. Bu nedenle hayvanları yiyecek olarak kullanmaktan kaynaklanan tüm acılar gereksizdir. Bunların tümü tartışmasız bir ahlaki ilke olarak benimsediğimizi iddia ettiğimiz şeye ters düşüyor. Hayvanlar bizim için ahlaki açıdan öneme sahiptirler ve onları acıya, ölüme maruz bırakmak için ortada bazı gerekçelerin olması gerekir. Nasıl ki köpeklerin dövüşmesinden zevk almak Michael Bikin yaptığı şeyi meşrulaştırmıyorsa damak zevki de hayvansal ürün tüketmek için bir gerekçe olamaz. Yani tırnak içinde insanca muameleyi zorunlu kılan yasaların yürürlükte olmasının konuyla bir ilgisi olduğunu düşünüyorsak, meseleyi yanlış anlamış durumdayız. Bu yasalar etkili olsaydı bile, ki birazdan göstereceğimiz gibi etkili filan değiller, en iyimser senaryoda dahi hayvanlar çok fazla acı çekiyor olurdu. Ve gereksiz yere çektirilen acının azaltıldığı bir durum sadece ama sadece gerekli olduğu için çektirilen acıyı meşrulaştırabileceğimiz iddiasıyla hala çelişiyor. Acı çektirmenin gerekli olabilmesi için bir çıkar çatışması, bir mecburiyet gerekiyor. Bu durumda damak zevki en az Viking köpek dövüşü seyretmekten aldığı keyif kadar zayıf bir gerekçe. Bu noktayı ne kadar vurgulasak az. Zira birçok kimse hayvanları ya da hayvansal ürünleri yemenin meşrulaştırılamayacağı sabıyla karşılaştığında neredeyse düşünmeden bu amaya sarılıyor. Anlamadıkları şeyse şu bizatihi kendisi gerekli olmayan bir eylem bağlamında tırnak içinde gereksiz yere acı çektirmeyi yasaklayan yasalardan bahsettiğimiz anda saçmalamaya başlamış oluyoruz. Köpek dövüşünde tırnak içinde gereksiz yere acı çektirmeyi yasaklayan ve tırnak içinde insanca muameleyi şart koşan bir yasadan bahsetmek, Köpek dövüşünden kaynaklanan tüm acılar zaten gereksiz olduğu için anlamsızdır. Et, süt ürünleri, yumurta ya da diğer hayvansal ürünleri elde etmek için kullandığımız hayvanlara tırnak içinde insanca muamele yapmaktan bahsetmek, acıyı azaltmaktan bahsetmektir. Ama hiçbir acının gerekli olmadığı bir durumda bu yaklaşım asıl meseleyi gözden kaçırır. İnsanları içeren bir örnek düşünelim. Tecavüz mağdurlarına tırnak içinde gereksiz yere acı çektirilmesini yasaklayan ve onlara tırnak içinde insanca davranılmasını zorunlu kılan bir yasa olduğunu varsayalım. Şimdi, X, Y'ye tecavüz etmeye kalkışırsa, Y'ye daha az zarar vermesi daha iyidir. X, Tecavüz etmenin yanında bir de yeyi darp etmezse bu daha iyidir. Ama birisi tecavüz mağdurlarına tırnak içinde gereksiz yere acı çektirmeyi yasaklayan ve onlara tırnak içinde insanca davranılmasını şart koşan bir yasa teklifinde bulunursa bunun saçma ve ahlaki açıdan rahatsız edici olduğu konusunda hemfikir oluruz. Elbette ahlaki olarak yanlış bir şeyin daha az zarar verici bir şekilde yapılması her zaman daha iyidir. Fakat ahlak dışı bir şeyi daha az zarar verici bir şekilde yapmak, bu ahlak dışı şeyi ahlaka uygun kılmaz. İkincisi, dünyanın ekonomik gerçekleri düşünülürse, tırnak içinde insanca muamele fikri en azından tüketicilere, Noel Baba veya Diş Perisi türünden bir rahatlatma yaşatsa da baştan aşağı fanteziden başka bir şey değildir. Devamı Hafta Yap.